Dostu sizin Okulu sunar. Anne. Günaydın. Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. Günaydın. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ve hemen ben elimdeki kitapla başlıyorum. Bu sefer resimli bir kitapla geldim bugün. Kurabiyenin Orman Macerası. İş Bank, Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıktı kısa süre önce. Debbie Gliori baba, tarafından baba. yazılıp resimlendirilmiş bir kitap bu. Adela, Adela. Türkçeye çeviren de Sevgi Atlıhan. Kurabiye baba. bir tavşan. Fonda sesini duyuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kurabiyenin. <gülüyor> ee, uzaklarda, e, kocaman bir ormanda, e, koca bir tavşan kolonisi var. Bu e, Kurabiye de bu kolonide yaşayan tavşanlardan biri. E, kitabın giriş sayfası çok hoşuma gidiyor. Bu koloniyi ve e, yaşadıkları ağacı gösteriyor resimde. E, ulu bir ağaç bu. Ağacın kesidini e, kesidinden görüyoruz resimde ve içinde e, onlarca kovuk oyulu. E, her kovukta başka bir tavşan başka bir işle uğraşıyor ve e, tavşanların günlük yaşamını Buradan görüyoruz işte mutfakları var, depoları, i̇şte depoda çok güzel havuçlar, domatesler, brokoliler depolanmış. Banyo yapan bir tavşan var, çiçekli bir bonesi var böyle kulaklarını boneden geçirmiş. Evet. İşte ailece oturmuş işte örgü öğren, kitap okuyan işte bir tanesi tepsiyle kahve ve kurabiye taşıyor. Ve çok tavşan olmak güzel bir şeymiş. yani tavşan, tavşan olmak güzel. Ortamları daha da bir güzel yani. Bütün evet. bu mekan da çok güzel evet. tasarlanmış. İşte mutfakta havuç doğuruyor, İşte bir tanesi keman çalıyor. Başka bir tanesi ağacın dalına tünemiş. işte şey, flüt çalıyor. Bir tane de ortada. Elinde kocaman. Neredeyse kendi boyunda bir boya kalemi tutan küçük bir tavşan var bir süre sonra anlıyoruz ki zaten hikayenin kahramanı olan kurabiye o ailenin en küçüğü elindeki kalemi kalemi niye tuttuğunda sonraki sayfada anlıyoruz bütün bir sayfayı kaplayan uzun bir böyle liste kağıdı var yani hani bilgisayarlardan çıkar ve sonu gelmez bir kağıt vardı. Dönə evet, dönü böyle uzanıyor. Printerler. Üstünde e, kurabiye kalemli bir şeyler yazmış, çizmiş, karalamış. E, kurabiye böyle çok ufak tefek, boyu çok kısa ama korktuğu şeylerin listesi çok uzun. E, ve sürekli bu listeye ekler yapıyor. İşte e, yaratıklardan korkuyor, tuhaf olduğu şeylerden korkuyor. İşte burada bir örümcek resmi var, ondan korkmuş e, ve bunları listeliyor. Ee, ve sürekli bu listeyle dolaşıyor. Sürekli korkularıyla yaşıyor. Sürekli yani korkularını düşünerek evet. yaşıyor aslında ve onları yanında taşımak için de bir sistem bile geliştirmiş. Yani bu aslında çok, çok yorucu bir şey bize evet. gerek. Yani e, yağmur sesinden bile korkuyor. Çünkü yağmur sesini ince bacağın ağının dalgalanırken çıkardı ses olduğunu düşünüyor. İnce bacak işte o deminki ha. örümcek. Ya da işte kesik dalların ağaç trolünün dişleri olduğuna %99 emin. <gülüyor> Su birikintisinde baloncuk görürse suyun dibinde kocaman bir e, kocaman hindiden <gülüyor> geldiğini bu sesin düşünüyor. Vesaire işte uçuşan pembe bulutlardan bile korkuyor yani. Ve en sonunda of yeter artık diye böyle bir anda büyük puntolarla e, bir yazı görüyoruz. Bu muhtemelen e, kurabiyenin iç sesi. <gülüyor> Bir şeylerden korkmak onu o kadar zor geliyor ki işte gözünü kapıyor. Hiçbir şey düşünmemeye çalışıyor. İşte ailesindeki herkes bir şeylerle uğraşıyor. Çok meşguller ve zaten korkuları ayıracak vakitleri yok. Kurabiye işte böyle düşünürken kendini bütün dışarıya kapamaya çalışırken uykuya dalıyor. Uyu, uzun bir süre uyuyor. Sonra bir sesle uyanıyor. Amma. Gur diye bir ses Gur yükseliyor alçalıyor Gur diye <gülüyor> ee, bir anda e, bakıyor işte bir ses e, alıyor başını gidiyor koşmaya başlıyor bundan sonraki sahnede e, böyle hani çizgi filmlerde ya da filmlerde hızlı hızlı geçilen <gülüyor> sahneler olur ya koşa koşa giderler e, kurabiyenin silüetlerini görüyoruz bir sürü kurabiye e, simsiyah böyle gölgelerin arasında koşuyor, koşuyor, koşuyor. Çalıların arasından geçiyor, tellerin altından geçiyor, çamura bulanıyor ve gur sesi sürekli onu takip ediyor e, ve e, kendinden geçmiş bir biçimde öyle şuursuzca koşuyor ki kendini bir anda ormanın ortasında evden çok uzakta buluyor. Ve çok korktu bir yerde herhalde. Evet, bulmuş, böyle olur. değişik sesler duyuyor, bu bu sesleri duyuyor, çap çap çap çap. Garip tanımlayamadığı sesler, gurur sesi, iniltisi onu takip ediyor. Burada, burada. Ee, ve e, ay ışığı yükselince ormanın içinde tuhaf şekiller görmeye başlıyor. İşte ses yükseliyor, başka bir gölge görüyor ve bir süre sonra kendiyle bir tür yüzleşme yaşıyor. O gölgenin kendi gölgesi olduğunu kendi karnından geldiğini anlıyor ve bir anda bu her şeyin çözümü oluyor. Hiçbir şeyden korkmuyorum diyor. Bütün kork, kork yani en çok korktuğum şey meğerse benmişim diyor. Karnının gurultusuymuş. ve ondan sonra derin bir nefes alıyor ve diğer hiçbir şey ona korkucu gelmemeye başlıyor. Ve bu sefer daha önce korktuğu listesindeki şeylerle yüzleşmeye başlıyor işte. ağaca el sallıyor, ağaçta ona el sallıyor. İşte bakıyor. E, ağaçta dev ağaç trolü yokmuş. İşte onu görüyor ama korktuğu şey değilmiş. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Burada tek tek o canavarların evet. resimlerle yapılmış bir listesi var. İşte kocaman hindiyi görüyor. E, senden korkmuyorum diye sesleniyor. <gülüyor> kocaman hindi zaten. Evet. E, sonra e, yuvasının kapısına yaklaştığında işte ince bacak yere iniyor. E, kurabiye beni gurur diye iniyor. İnce bacağı gören olmuyor bir daha. Ve kurabiye tekrar evine doğru uzaklaşırken şöyle bir sahne var. İşte bir hikaye kitabı. İşte hikaye kitabının kapağında kurabiye var. Ormanda hala en korkunç şeyle ilgili öyküler anlatılır diye. <gülüyor> Kurabiye kendisi bir korku kaynağına dönüşmüş bir süre sonra. Yavru hindiler minik ağaç trolleri ve yumurtadan yeni çıkmış ince bacaklar gözlerini kapatır ve kurabiyenin oralara gelmemesini dilerler diyor. Ee, tabii ki böyle, bu şekilde anlatınca e, hikayenin bittiği düşünülebilir ama e, birazcık daha devamı var. Peki en korkunç şey ne oldu dersiniz diye soruyor ve e, Kurabiyenin hikayesi bir iki sayfa sonra sonlandırılıyor. Sonuçta benim tostoromana benzettiğim bir hikayesi olan sevimli bir öykü evet. ortaya çıkmış kurabiyenin orman macerasıyla. Aslında benzer bir şamblon var. Kurgu olarak evet çok evet. benzer. Gidiyor ve geri dönüyor bir kere evet, zaten. Yani, bütün evet. korktuğu Başa şeylerle sanıyorum. karşı karşıya gelip hepsini en sonunda alt edip burada tabi birazcık daha farklı bir şey var kendisiyle doğrudan yüzleşiyor evet. ee, ve temizlenip geri evet, dönüyor. Evet yüzleşip hallediyor aslında bu meseleyi. Ya zaten e, e, bu, bu e, hikayenin en önemli kısmından bahsediyor yani yüzleşme bir nedenle o kaynağı bir de o kaynağı kendinde bulmak da çok önemli. Evet. O yüzden çok e, e, yani tostu romana benzerliği e, hani tamam evet ama kendi başına kitap zaten bayağı güçlü bir kitapmış aslında Evet e, resimleri çok güzel resimleri de e, hikaye yazan debitliyor yapmış e, Sulu boya ağırlıklı olarak kullanılmış zaten resimleki kitaplarına ben çok yakıştırıyorum sulu boya yani e, gözüme çok hoş görünüyor e, tavşan tipleri desen onlar da çok sevimli yaratılan işte ortam başladı dediğim gibi çok güzel. Kurabiye hemen böyle sevilip benimsenebilecek bir tip ve o orman sahneleri özellikle o ilk ormana düştüğü an bir anda ilk başta böyle tatlı tatlı renkler. Evet pembeler falan. Pembeler, yeşiller, aydınlık sahneler varken bir anda renkler sıfıra iniyor neredeyse. Bir tek kurabiyeyi görüyoruz renkli olarak ve griler, koyu maviler gölgelerle ee, olabildiğince öyle dehşetli bir sahne yaratılmış ve o kurabiyenin korktuğu yaratıklar kısmı da çok hoşuma gidiyor çünkü o tipler de çok eğlenceli zaten e, birçok çocuk hani odasında gölge görünce ya da işte gece dışarıdan bir araba geçer onun ışığı vurur Bildiğin Evde esneler başka şey, nesnelere tabii. dönüşür. Gölgeler hareket eder. Perdenin hafif bir kıpırtısı nelere neden olur yani. Yani bu çok olabilen bir şey. Ormanda bir tavşan da olsan, işte normal şehirde e, odasında uyuyan bir çocuk da olsan benzer korkular yaşayabiliyorsun. E, o açıdan e, bu kitap... Hem üstüne konuşulabilecek konuları açısından hem resimlerine bakıp konuşabileceğin şeyler konuşulabilir. şey de çok iyi bence. Korkuları listeleme fikri de e, aslında bir yerde çok iyi. Çünkü bu üzerine konuşulabilir. Yani çocuğumuzla, çocuğunuzla işte oturup böyle listeler hazırlayıp bunlar üzerine tek tek konuşup aslında neymişe bakıp evet. mesela. Yani bir yöntem olabilir evet. sanki. Tabii onun yanında taşımak biraz ağır bir iş. Yani ama zaman zaman ya da bazı korkular bir kenara not edilip üzerine konuşmak, resimleri yapını yapmak, o fikirleri biriktirip kenarlara, notları dönüp tekrar bakmak çok güzel olabilir. Yani Kurabiye listesinde de var resimlerini de çizmiş <gülüyor> bazılarını. Sonra çizmiş, karalamış belki, bilmiyorum o da onları son korkuyu yenip de mi çiziyor? Ne anlatıyor bilmiyorum o listedeki yazılar okunmuyor ama sonuçta listesini bırakıp ormana gidiyor bu da önemli yani evet. listesini almıyor yanına ve üstesinden geliyor kendi yöntemiyle Her çocuk da buna benzer ya da bundan farklı kendi yöntemini uydurabilir korkularıyla mücadele ederken. Yalnız öyle bir gurultu duysam ben de korkardım. O ayrı. Gurur <gülüyor> <gülüyor> diye. Buyurun. Şimdi birazcık e, ara verelim. Evet, müzik arasına zaman geldi. Evet, Putumaya e, Animal Playground'dan tata. bir şarkı çalacak şimdi. Guillermo Anderson söylüyor. Tata. Az sonra tekrar birlikteyiz. Tata. Todo el tucas ni el meditar de la lechuza ni el canto de alcandava que nunca se cansa en las loras ni la chachalaca de gritar que los martines pescadores tengan ríos para pescar que el cielo se manche de garzas y de pelícanos el mar que sea flor la guacamaya en la espesura del banca Nejes ki esa esa es que optimismo te divisan alegría de pantos de agua fina miento desorzar canto vuela la tijereta bajo los cielos sobre el mar Las la zoropingo las ruidosas van a ser mi nido en el palmar que el cielo se manche de garzas y de pelícanos al mar que sea flor la agua fina de la espesura del mangal no dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya no dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya 94.9 Açık Radyo'da bir dolap kitap devam ediyor. Evet biraz san e, sesli bir kitaptan bahsettin istersen adını tekrar söyle. Ee, i̇lk bölümde kurabiyenin orman macerasından söz etmiştik Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından çıktı bu kitap. İkinci bölümde ne var? Şimdi yaş grubunu e, büyütüyoruz benim çok daha önce yani çok yıllar önce çok yıllar önce ne demek bilmiyorum ama birkaç yıl önce. Ee, okuduğum zaten bir e, kitaptı bu. Şimdi tekrar yayınlandı. Ee, Gün Işı Kitaplığından çıkmıştı ben okuduğum, ilk okuduğum zaman. Şimdi yine Gün Işık Kitaplığının bir markası 18'den e, çıktı. Bir e, gençlik kitabı e, markası 18. E, Yüz Dünya'nın Gizli Yüzü adını taşıyor bu kitap. Yüz Dünya adlı bir üçlemenin e, ilk kitabı. Diğer kitaplar Başka Denize Dönüş Abislerin Çağrısı ee, yazan da e, Daniel Martinigol e, kitabı. Fransızca aslında da Türkçe'ye Azade Aslan tarafından e, çevrilmiş. E, kitap ilk okuduğum zamanda da beni çok etkilemişti. E, hmm. Çok da ilginç bir zamana denk gelmişti aslında. Ben de o sırada işte televizyon işindeydim ve işte program yapıyorduk vesaire öyle bir dönemdeydik. Ve kitaptaki kahramanımız da tabi bu bir bilim kurgu ve Başka bir çağda geçiyor aslında ama yine de yaptığı iş televizyonculuk, gazetecilik, haber yakalayıp o haberi e, başkalarına ulaştırmaya çalışıyorlar. satarak O haberleri satarak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hı hı. E, bugün yine e, bu kitabı tekrar okuduğumda e, hala gündemde e, olan bir konu. Yani bu bu kitabın aslında hiç de e, aradan geçen yıllarda e, gündeme dair e, getirdiklerine hiçbir şey kaybetmediğini gördüm. Çünkü kahramanlarımız işte dediğim gibi gazeteciler. E, daha doğrusu asıl kahramanımız Sandian adlı bir kız babasının yolunda izleyen e, babasının yolunu izleyen bir gazeteci babasının yanında şu anda çalışıyor işte küçük bu kitabın başında küçük yaşta henüz e, ve tabi haber yapmanın acımasızlık acımasız yanıyla. Çok fena yüzleşiyoruz. Çünkü kitap bir kaza sırasında başlıyor. Şimdi çağ şöyle bir çağ. Artık kara delikleri vesaire kullanarak ışık hızıyla e, gezegenler arasında çok hızlı sürat Yani 300 ışık yılı pıt gidiyoruz falan hani öyle bir şey. Öyle bir zamandayız. Ve bunu yapan çok büyük gemiler var. Bu yolculuğu sağlayan çok büyük gemiler var. Ve bunlardan e, hani Titanic hikayesi gibi bir ile başlıyor. Çok büyük bir tane yapılmıştı. Transcorp diye bir şirket hı hı. tarafından e, 11 bin yolcusu var. Hı hı. Ve ilk yolculuğunda e, bir kaza meydana geliyor. Hı. Ve e, gazeteciler tabii ki o anda reflekslerini tamamen hani gazeteciliğe adammış refleksler olduğu için bunlar e, kazayı görüntülemeye veriyorlar. Mesela kimseye yardım etmek değil o anda onun için. En çarpıcı görüntüyü yakalamak. Sesleri dinliyorlar. Ha şu çok inliyor falan falan. Hani öyle düşün. Hı, çok acımasızca. İşte bununla yüzleşiyoruz burada. Ve e, hani bu sorgulamaya başladığımız nokta. Ee, bundan sonrası da e, devam ediyor tabii bu sorgulama. Çünkü e, yüz dünyanın, şimdi bir yüz dünya federasyonu var. Federasyon diyelim de, birleşmiş bir yüz dünya var. Bizim dünyamızdan ayrı, eski dünyadan ayrı. E, ve bunlar arasında işte işleyen e, çeşitli kanunlar var. Bunlar e, bir meclis tarafından yönetiliyor bu yüz dünya. E, fakat bunlardan bir tanesi... Biraz daha kapalı bir dünya. Büyük ölçüde okyanusla kaplı. Yani çok minik binlerce ada var üzerinde bu gezegenin. Ama bunlar da sürekli batıp çıkan adalar volkanik hareketler nedeniyle. Yani büyük bölümü okyanuslarla kaplı bir gezegende. insanlar tekrar işte yerleşmişler ve bir okyanus medeniyeti kurmuşlar. Kentleri vesaire her şeyleri var. Kendi uzay gemileri de var ama kapalı. Ve özellikle uzay gemileriyle ilgili... Ee, ...çok büyük sırlar olduğu belli ama kimse öğrenemiyor, kimseye vermiyor. Mesela hiç kimse e, bu uzay gemilerinin pilotlarıyla konuşamıyor, röportaj yapamıyor. Ve bu tabii bizim kahramanımız açısından, Sandian açısından e, aşılması gereken bir engel hı hı. olarak görülüyor. Çünkü Haber onu, atlatacak evet, değil mi? Evet, yani o haberi yapmak zorunda. İşte bu kaza dedim ya, yani başta bir evet. kaza esnasında İşte O e, hiçbir zaman pilotlarıyla konuşamadıkları bir gemi geliyor... Onları kurtarmak için Aha. işte e, gemideki e, yolcuları kurtarıyor ve bir fırsat doğuyor e, gazeteciler için. Tabii onlar bunu tamamen her şeyi haber olarak görüyorlar. Yani insani hiçbir yanı yok onlar için bütün bunlar. Saf haber bunlar. Ve e, en büyük şovu yapmaya e, odaklanmış durumlar. Dolayısıyla bütün sırlarını ortaya çıkarmaları gerekiyor. Yani o uzay gemisi pilot Özel bir durum olamaz yani bu. Herkes Aha. bilmek zorunda onlara göre bunu. Şimdi... Günümüzde de hani bir durum var ya Çok benzer, e, evet. yani bir yandan böyle bir durum var yani e, hatta gönüllü olarak özel yaşamımızı açıyoruz artık sosyal medya diye bir şey var ama bir yandan da e, yani kitabın bugün en azından Türkiye ile örtüştüğü yer bu e, gazetecilik ağır biçimde sorgulanması gereken bir şey eğer kaldıysa geriye gazetecilik diye bir şey. <gülüyor> Evet. Yani e, eğer kaldıysa eğer hala ben gazeteciyim diye çekinmeden utanmadan gururla söyleyebilecek insanlar varsa sorgulanması gerekiyor gazeteciliğin ne olduğu. Hı hı. Yani e, bu noktada işte sorgulamayı bu sorgulamayı başlatması kitabın bu sorgulamayı başlatarak girmesi benim için çok çarpıcı zaten. Hı hı. Yani hem e, mesela bu tartışma vardı bir insan yaralı diyelim. Evet. Ve bunun bir haber değeri de var. Ve o yaralı insanın kendisinin görüntülenmesiyle ilgili herhangi bir tercih yapabilecek durumu yok bilinci kapalı evet. ne yapacağız o zaman yani o haber yapılabilir mi hala o görüntü verilebilir mi biliyorsun çok korkunç şeyler olmuştu evet, evet. yani bıçaklanmış bir kadını baş sayfada bıçaklanmış haliyle evet, koyup evet. yani çok acayip şeyler oldu bu ülkede evet. e, büyük utanç kaynağıdır bence ee, hani bu sorgulamaları başlatıyor olması kitabın çok önemli. Tabi kitabın öyküsünü anlatmaktan çok benim için e, nerede ne kadar kıymetli olduğundan çok söz ettim. Öykü şöyle. Ee, bizim bu acar gazeteci Sandiyan e, babasını da geçmek istiyor. Çünkü Hı -hı. babası onun yaptığı haberleri de aslında yani onun görüntüleri. Asıl yaptığı iş görüntülemek Sandiyan'ın. uçarkamları kamları var. Uçan kameralar. Mesela omzunun 3 santim üstünde onunla beraber geziyor. O onu göreve göndermediği zaman. Evcil hayvan gibi hmm, yani. Tabii. Ama sonra gönderiyor onu falan bir yere. İşte bir yandan bir ses teknisyeni var. O da her yerden çok böyle tabii gelişmiş bir teknolojiden bahsediyoruz. Hı -hı. İşte bir sürü onun da mikrofonları var. Şunları bunları. Ve bir de e, Stan Ravna var. Stan Ravna işte Sandia'nın babası. Ve asıl haberleri yapan muhabirimiz o. Evet. Sandia'nın aldığı görüntüler, ses teknisyeninin aldığı sesler ve Stan anlatımı. Hı hı. Haberler bunlardan oluşuyor. Ve e, dolayısıyla bir fırsat yakaladıklarını düşünüp e, bu gizli gemi, yani bir türlü açığa çıkmayan, kendini kapalı tutmaya çalışan gezegene de e, gidiyorlar. Ke tabii ki gazeteci olarak engellenemez bazı durumlar var. Herkesin haber alma hakkı var vesaire. Yani bunlar da tartışılır şeyler değil. Dolayısıyla onlar da e, gidiyorlar ve bu haberin peşine düşüyorlar. Yani bu uzay gemileri e, neymiş? Bu uzay gemilerinin pilotları niçin gizli? Niçin biz onlarla görüşemiyoruz? E, bir de tabii e, uzay kuralları, işte staza girmek diye bir şey var. Işık yılına çıkacak işte ve çok büyük bir yol kat edip Hı -hı. 10 saniye sonra başka bir noktada yani evrenin başka bir noktasında çok uzak bir noktasında ortaya çıkacak uzay gemisi. Bunu gerçekleştirebilen pilotlar güvenlik açısından hı hı. gezegenler arası kanunlara göre genç olmalı. Çünkü stazlara dayanabilen yani işte vardı ya 8G çekmiş pilot falan yani böyle hı hı. anlatırlar ya savaş pilotlarıyla ilgili özellik falan. Hani oradaki o dayanıklılıktan bahsediyoruz. Yani staza giren gemilerde dayanıklı pilotlar lazım. Dolayısıyla pilotlar genç olmak zorunda. Hı hı. Bakalım bu dünyanın pilotları da genç mi falan gibi. Hani bir sürü Araştırma şey her yerden şey Ve bunun Boya içinde çalışıyor. herkesi kullanıyorlar. Mesela duygusal manipülasyonlar yapıyorlar. İşte e, insanlara aslında bir tür hani zihin, belki de zihinsel tuzaklar diye yani tuzaklar hazırlıyor ve sonuçta bir, bir sürü bilgiye ulaşıyorlar. Hatta artık işte bir kahramanımız da var. Yani bütün buraları hızlı geçiyorum çünkü e, kitabı çok ele vermemem Söylememem gerekiyor. Yine söylemem gereken, Söylememem gereken var, çok mi? şey var. <gülüyor> evet. Ee, bir şekilde Sandian mesela yaptığı anlaşmayı bozuyor ve uçar kamlarını bıraktığını söylüyor. Ama işte saçının içine bir fiber kamera saklamış hmm. mesela ve almaması gereken görüntüleri alıyor. Bunlar tabii ki çok acımasız bir gazeteci olan. Ya şey gibi düşün. E, mesela Uğur Dündar bir e, gemiye ölüm atlayışı yapmış ne zaman da? Çeçenler bir gemi evet. kaçırmış. Yani öyle bir kafadalar sürekli anladın mı? Aha. Ve e, şey e, Stan Ravna yani babası kızından... İzin almadan şifrelerini Hı -hı. kırıp onun elde ettiği görüntülere... Kız Sandian yayınlayıp yayınlamamaya karar vermemiş durumdayken... Yani hmm. kızının da haberini çalıyor yani falan. Ve bir sürü bir şey e, oluyor. Dolayısıyla ortalık çok karışıyor. Ve e, bu okyanus gezegeni ve onun pilotları Bilmiyorum. ve o gemiler... Ki o gemilerde çok önemli bir şey var. Asla söylemeyeceğim. Yani evet ya. Söyleyemeyeceğim. Ama o gemiler... Ben de okumuştum müthiş, evet. yıllar önce bu kitabı ve hala o gemilerin... Ya çok güzel Yarattığı bir şey o. Evet. asılıp kalmıştır. Şimdi yani baştan o... okumak istiyorum. Evet lütfen. onu söylemeyeceğim ne oldu? Onları söylememek için zaten o kadar dolandırıyorum ki lafı hani ne anladınız anlattığımdan bilmiyorum. <gülüyor> Nedir acaba bu gemiler? Evet işte e, bunların hepsi e, ortaya çıkıyor bir biçimde. Zaten aslında şöyle bir sorgulama yanı var. Yani bir yandan hani ben şeyle girdim ya gazeteciliği sorguluyor diye. Bir yandan e, şu sorgulama da var. Ne kadar gizli alabilir zaten böyle şeyler? Ya da herkesin haber alma hakkı yok mu? mu gerçekten? Yani tek taraflı bir kitap değil tabii. Yani öyle zannedilmesini istemem. Ee, benim sorgulamam tek taraflı aslında. Belki de hani e, kitapla karşılaştırdığımız zaman ee, özellikle vurgu yaptığım belli bir yer var daha doğrusu. Ama kitaptaki bu tartışma, e, bu gazeteciliği sorgulama, haber alma hakkı, e, haber ulaştırma hakkı, verme hakkı, e, bütün bunlar aslında e, ele alınıyor ve hepsiyle ilgili aşağı yukarı e, bir görüşle yakalıyorsunuz kitabın içinde. Ama bence önemli olan kendi tartışmamızı evet. buradan yapabilmek. Bugünün Türkiye'sinde gazeteciliği oturup tartışmamızı sağlayacak bir kitap. Özellikle gençler için, çocuklar evet. için hazırlanmış bir kitap. Bence çok kıymetli bir kitaptır. Evet. Ve ee, bir yandan da çok güzel bir bilim kurgu. Aynı zamanda çok güzel bir bilim kurgu hikayesi yani var burada. Yani kendisi de çok konulan, güzel. Konulan evet. fikir, o evet. gemiler ve gemilerin gemiler evet. arka plandasını... Ee, neyse, ne oldu? O, ne i̇şte evet. Bütün bunlar çok çok e, çarpıcı bir e, dünya yaratmış yazar. Evet, yüz dünya e, üçlemesinden Daniel Martin Martinigol yazdı. Üç yüz dünya e, üçlemesinden yüz dünyanın gizli Yüzü adlı kitaptan bahsettik. 18'den tekrar çıktı bu kitap. E, sanıyorum süremi açtım yine. Evet, bu haftalık da bir dolap kitabın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mesulanlar Banu Aksoy ve Yıldray Karakiy. Kitap dostu sizin okulu sundu.